Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi alamin ve salallahu selam ala sayyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ramazan-ı Şerif orucu ile ilgili olarak bir zikredilmesi gereken husus Ramazan-ı Şerif ibadeti olan orucun kameri aya göre hesap edilmesidir zekat ve oruç hac yılla ilgili hesabı olan 3 ibadettir zekatta konuşmuştuk zekatın e, üzerinden yıl geçmesi gerekir derken kameri aylarla hesap edilen 354 gün geçer demiştik. 355 gün geçince de zekatı farz olur demiştik. Hac ibadeti de e, kameri aylara göre hicri takvim diyoruz buna biz. E, zülhicce ayında hac yapılır. Ramazan-ı Şerif de atı üstünde Ramazan zaten e, kameri aylardan bir aydır buradan şu sonuç çıkıyor üç ibadetimiz e, yıllık bir periyotla karşımıza çıktığı için üçünde de kameri ayları hesap ederek ibadet yaparız Tabii biliyoruz iki türlü takvim var bizim için. Bir güneşe göre hesaplanan yine 12 ay olan bir takvim. Normal şu anda e, kullanıla gelen takvim ya da evlerimizdeki e, takvimlerde ki 1-2-3 diye sayılan aylar bu güneş hesabına göre yapılmaktadır. E, ama bizim için bu sözünü ettiğimiz üç ibadet açısından takvim dediğimizde bizim kastettiğimiz şey bu hicri takvimdir. Muharrem, Safar, Rabi'l-Evvel, Rabi diye başlayan Ramazan o aylardan bir tanesi. Şevval, Zül-Kade, zül Ramazan bu ayların dokuzuncusudur. Dokuzuncu aydır. Yani Ramazan bir ay adıdır ama bu ay e, e, kameri aylardır. Halk arasındaki Arap ayları deyimi doğru değildir. Arapla ilgisi yok bunun. E, kameri yani takvim aya göre hesaplanırsa ay gök üzündeki aya göre hesaplanırsa ona kameri takvim denir yani ay takvimi. Ee, bu bizim duvarlarımızdaki takvim, defterlerimizdeki takvimde güneş takvimidir. Güneş takvimi ile ay takvimi arasında e, rakam olarak 10 gün kadar bir fark var. Bir. 11 gün. Hatta fark var. Bir yıl boyunca. E, i̇kincisi e, kameri aylarda e, gün 31 gün hiç olmaz. 29 veya 30 olur. E, kullandığımız güneş takviminde ise görüyoruz 20, 30 oluyor 31 oluyor. E, Şubat ayı da farklı senelerde farklı e, günler alıyor. Böyle bir takvim farkımız var. Buna neden işaret etme ihtiyacı hissettik? Şimdi Ramazan-ı Şerif'in ne zaman olacağı, Ramazan-ı Şerif'in hangi gün olacağı e, aya göre hesap edilir. Yani Ramazan ayı dediğimiz ay, Şaban ayından sonra gelen aydır. Şaban e, 29 gün mü çekecek, 30 gün mü çekecek? E, bunu bilmemiz gerekiyor. Ramazan da 29 gün mü çekecek, 30 gün mü çekecek. Ondan sonraki Şevval ayı gelmesi için yani Ramazan'ın başlaması için önceki ay kaç gün çekecek? Ee, Şevval ayı yani içinde bayramın birinci gününü e, hiyayet ettiğimiz e, aya Şevval ay diyoruz. Ramazandan sonraki ay. Yani Ramazan ayının gelip gelmediği şimdi biz tabi bizim için kolay takvime baktık. Geldi Ramazan diyoruz. Hatta Ramazan'a e, 20 sene kala bile 20 sene sonraki Ramazan ne zamandır desek şimdi bilgisayardan bakıp filanca zamandır diyoruz. Yaklaşık olarak e, bir asırdan beri böyle kabaca bir ölçü kullanmış olayım. Bir asırdan beri Müslüman halklar arasında Ramazan tarihiyle alakalı olarak bir sıkıntı var diyebilirim. Bu sıkıntı sık sık karşımıza çıkmıyor. Sadece Ramazan'dan Ramazan'a karşımıza çıkıyor. Bu nedenle Müslümanların böyle bir Filistin meselesi gibi çok yoğun bir şekilde gündeminde olmuyor. Ama her Ramazan'ın başında ve Ramazan'ın sonunda bir sorun çıkıyor. O sorun da şudur. Başta Suudi Arabistan olmak üzere halkı Müslüman olan bazı ülkelerde Ramazan-ı Şerif orucu tutulurken mesela Türkiye'de e, hala Ramazan başlamamış oluyor. Veyahut da tersi. Türkiye'de Ramazan başlamış oluyor. Öbüründe Ramazan başlamamış oluyor. Arada bir gün farkı söz konusu değil. Yani Suudi Arabistan topraklarıyla e, Türkiye toprakları arasında işte mesela 24 saat fark edecek kadar bir gün farkı olsa biri bir gün önce biri bir gün sonra olur diyelim ama öyle bir fark da yok. 2-3 saatlik bir fark en fazla olabilir. Bu durumda e, Müslümanlar olarak mesela aynı günde e, Ramazan-ı Şerif'e başlayamıyoruz. Aynı günde tutmuyoruz orucumuzu gibi bir endişe oluyor. Bu sorun olarak adlandıralım bunu. Bu sorunun temelinde şu var. Şimdi e, Türkiye gibi e, esasen batı kültürünü yüzde yüz e, taklit eden ve Ramazan'ı e, sadece e, bir halk kültürü olarak gören, laik ülkeler açısından e, yani Ramazan salı günü de başlarsa, pazartesi günü başlarsa onlar için bir sıkıntı yok bayram tatil olarak önemli onlar için. İbaret olarak önemli değil. Ama Müslümanlar açısından tabi bugün bayramsa biz bayram yapabiliriz. Değilse oruç yemeyiz Bizim için çok önemli. Ama laik idrak için önemli olan e, bayram ne zaman? Yani tatile ne zaman çıkacağız? Onlar için önemli olan bu oluyor. Şimdi e, bu nedenle Suudi Arabistan gibi Sudi Arabistan gibi yüzeysel olarak ve dış görünüşünde şeriat ölçülerini tatbik eden ama bunu vurgulayarak söylüyorum dış görünüşü itibariyle şeriat ölçülerini tatbik eden kendisini İslam devleti olarak takdim eden ülkelerde şöyle bir e, gelişme var eee hadisi şerifler ramazan hilalinin gözetlenerek oruca başlanmasını şevval hilalinin de gözetlenerek orucun bırakılmasını yani bayram yapılmasını emretmektedir. Bu şu demek oluyor. Ş Şaban ayının 20 8. günü akşam namazına yakın gök yüzüne bakıldığında gök yüzünde ertesi günün hilali görünür. Böylece ertesi günün hilali görüldüğünde bu yeni bir ise, Ramazan-ı Şerif bitti. Şaban bitti. Ramazan-ı Şerif başladı denir. Bizzat yani biz şehirde yaşadığımız için gökyüzünde hilali takip etmiyoruz ama normalde çıplak gözle bakıldığında gökyüzünde hilalin şeklinden ayın kaç olduğu anlaşılır. Genelde yatsı namazından sonra çok güzel görünür. Aynı şekilde Ramazan biterken de Mesela Ramazan'ın 29. orucunu tutuyorduk. Akşam namazında baktık gökyüzünde. Yarınki hilal yani 30. günün görülen ayı başka çeşittir. Birinci günün görülen ayı başka çeşittir. Hadis-i şerif gökyüzüne bakılıp hilal neyi gösteriyor? Yani Ramazan-ı şerifi mi gösteriyor? şevvali mi gösteriyor? Şaban'ın sonunu 30 olacağını mı gösteriyor? Bakıp karar verin diyor. Şimdi bu şeriatımızın emri. Suudi Arabistan gibi İslam devleti olduğunu iddia eden işte kanunlarını fıkıha göre tanzim ettiğini söyleyen ülkeler Şaban ayının Son gününde e, vatandaşlarından hilali gözetlemelerini bekler. Ramazan-ı Şerif'in 29. gününde bekler. E, gelir birisi veya iki kişi mahkemeye müracaat ederek ben gökyüzünde hilali gördüm. Bu hilal yarınki hilaldi derse hakim de e, evet bu adam doğru söylüyor diye karar verir. Yüksek bir mahkemede bunu onaylarsa o gün e, Suudi Arabistan devleti yarın Ramazan-ı Şerif'in biridir ya da yarın e, Şaban ayının e, 30. günüdür. Yani Ramazan-ı Şerif bu esnekliğe göre başlıyor. Bu Ramazan-ı Şerif bayramında da böyle tespit ediliyor. E, haç olan zilhicce ayında da böyle tespit ediliyor. Zilhicce e, hazır takvimlerde mesela zilhiccenin 10. günü yani kurban bayramı günü filanca gündür diye 20 sene önceden yazılı zaten. Ama Suudi Arabistan gibi ülkelerde zilhicce e, ayı ta ilk gününden gökyüzünde izleniyor. Burada bu ee, şimdi madde madde sayalım. Yani bu böyle olunca da Türkiye gibi ülkeler takvimimiz bizim yazıyor canım. Bana ne sizin e, görüp görmediğinizden diyorlar. Şimdi e, bu bilhassa e, 70'li, 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda Müslümanlar arasında epey bir gündem oldu. Müslümanlar ee, bunu konu yapıp kimi Suudi Arabistan'a göre orucunu tuttu, kimi Türkiye'deki takvime göre tuttu, İslam i̇şte aleminde de böyle bir şey oldu. Bununla ilgili çok e, ciddi çalışmalarda yapıldı. Bilhassa e, Türkiye'de e, şu anda emeklidir. E, i̇sim vermiyorum bir başkan zamanında. Ee, İslam alemi ile ilgili diğer ilgili şanslarla çok önemli toplantılar yapıldı ama Türkiye e, bu konuda yani biz kolay kolay hilali görsek de görmesek de devlete yarını Ramazan ilan et ya da yarını bayram ilan et diyemeyiz. Bizim takvimimiz esastır ama şu toplantıya da bir katılalım. Hayır uğurlu olsun. Mantıkla katıldığı için Türkiye açısından çok da randımanlı, Türkiye Müslümanları açısından randımanlı bir toplantılar olmadı. Türkiye hep yıllar sonra, 2125 yılında Ramazan'ı ne zaman tutacağı da belli Türkiye. 2300 yılında da dünyanın ömrü varsa ve bu mantıkla hala devam ediyorsa, Türkiye'nin takvimi belli ama Suudi Arabistan'a göre o gün ilerle ne zaman görünürse şeklinde. Şimdi ee, bir, bizim buradaki e, tespitlerimiz, e, bu konu çok aslında lazımdı bir konu değil, sonunda e, o noktaya getireceğiz ama e, zihnimizde bu mesele bulunsun. Bizde fıkı öğrenen kimseler olarak bu nasıl zuhur etti bu konu, nasıl devam ediyor onu anlamış oluruz. Şimdi bir, e, teknoloji gerçekten gökyüzünde bir yıldızın kaç santim nereye kayacağını çok iyi tespit edecek durumda şu anda. Yani gökyüzündeki bir uyduyu milimle sağa sola kaydırıp getirdiklerini söylüyorlar bize. Gözümüzde görmesek de sonuçlarını görüyoruz. Ee, Türkiye'nin ve Türkiye'yi bu konuda e, takip eden, Türkiye gibi olan ülkelerin takvimlerinin e, astronomik hesaplar yapılarak çok yüksek matematik teknolojisi kurularak e, tespit edildiği doğrudur. Ama burada Türkiye kendisi mi bu hesapları yapıyor yoksa İngiltere'den ve Amerika'dan mı satın alıyor sorusunun da cevabı e, hepimizin tahmin edeceği gibi bu tip konularda bütün dünya Amerika'dan ve İngiltere'den hazır takvim satın alıyorlar. Ee, bu nedenle belki Türkiye'de Müslüman bir mühendis çalışıp da e, sonuç çıkarmış olsaydı... ...mesela Kandilli Resethanesi genelde bu işin ucunu çekiyor. Ee, Diyanette de takvim belirleme, zaman belirleme, namaz vesaireyle ilgili de bir birim var. Ama orada da genelde emekli bir subayı alıyorlar, orada çalıştırıyorlar. O da Kandilli Resethanesi'nden bilgiler alıyor... Bütün dünya e, bu takvim bilgilerini belli bir iki merkezden alıyor. Bu nedenle esasen teknoloji esasen teknoloji e, tatmin ettirici ama e, Müslümanların layık düzenin teknolojisine de şüpheli bakışları var. Haklı olarak öyle olması gereken bir bakışlar var. Bu bir. İki, Suudi Arabistan'ın yaptığı sistem fıkıh kitaplarının anlattığına yüzde yüz uygundur. Ben de bizzat senelerce hilalin nasıl tespit edildiğine dair süreci gördüm. Ee, ve Suudi Arabistan'ın bu konudaki o zaman benim orada olduğum zamanlardaki 5-6 yetkili yani yüksek mahkeme dedikleri, bizdeki yargıtay gibi olan yüksek mahkemenin 5-6 yetkilisinden birisiyle de oturup saatlerce bu konuyu mütalaa etme imkanım oldu. O zamanlarda onu bir makale veya ilmi şeklini hatırlamıyorum. Yani 80'li yıllardan birindeydi. Yazı haline getirip Milli Gazete'ye de göndermiştim o zamanlar. Yani 80'li yıllardan bir tanesinde. Su Arabistan'ın yaptığı yani biz e, Şaban-ı Şerif'in 28'inden sonra millet daha çıksın baksın görürseler Ramazan hilali hilal diyelim görülmezse gökyüzü kapalıysa e, yarın Şaban'ın 30. günüdür Ramazan öbür gün başlayacak deriz diyorlar. Böyleydi manzara. Böyle olduğunu gözlerimize gördük. Bu şeriatın çizmiş olduğu Fıkıh kitaplarındaki Ramazan'ı ve bayramı haccı tespit etme ilkesine uygundur. Fakat e, bu asırda köylüce bir uygulama gibi görülüyor. Köylüce yahu elinde bin tane tak, hatta şu anda insanların cep telefonu ile bile bu hesapları yapmak mümkünken yani bir bedevi çıkıyor hilal gördüm görmedim diyor. Ee, ben şahsi kanaatimi söylüyorum. Bir fıkıh kanaati olarak, şahsım olarak söylüyorum. Türkiye'ye laikliğinden dolayı ne kadar güvensiz ise Suudi Arabistan'da yaptığı kağıt üzerinde şeriat kurallarına uygun olmakla beraber laubaliliktir. Yani bunu Suudi Arabistan çok da önemsediği yok. Yani yarınsa yarın öbür gün, öbür gün ya bir haber bülteninde bir cümle geçecek işte yarın şudur diye bu kadar basit tutulur Suudi Arabistan'da buna da gözlerimizde şahit olduk ve o zamanlar bunu işte fitne denen şey budur herhalde ya Allah Teala kullarını imtihan etmeyi murat ediyor ki böyle bir sıkıntı veriyor kullarına kim ne yapacak diye merak ettik yani teknolojik olarak Türkiye'nin izlediği, yani Türkiye'de diyanetin, devletin böyle bir derdi yok zaten. Diyaneti de Müslümanlar sıkıştırdığı için. Çünkü 80'li yıllarda veya işte 80'den önceki yıllarda özellikle 12 Eylül ihtilalinden önceki yıllarda Ramazan'dan önce o zamanki gazeteler, dergiler düzene uyma, harama batma diye slogan üretirlerdi düzene uyma, harama batma, hilali gözetle. Ee, i̇nsanlar dağa çıkar, işte gördük görmedik. Ee, bu aslında normal zamanda hilalle gökyüzündeki bir yıldızı fark edemeyecek durumda olan Ramazan'da görse ne anlayacak zaten. Ee, Ali e, Suudi Arabistan'ın ismini veriyoruz. Çünkü bu iki baş durumunda bunlar. Suudi Arabistan'ın kağıt üzerinde yaptığı İslam şeriatına göre midir? El hak öyledir. Bunda hiç kimse boşuna itiraz etmesin. Ama ben o zaman o görüştüğüm e, yüksek yargıdaki şahsa demiştim ki... E, ...Suudi Arabistan'da bir futbol maçında atılan bir gole gösterilen hassasiyet... ...ben hilali gördüm diye... Gelen bir bedevinin şahsı üzerinde gösteriliyor mu? Ne yapacağız dedi. Ne demek istiyorsun sen dedi. Şunu demek istiyorum dedi. Yani bir gol atılıyor. Yan hakeme bakıyorsun kameralardan bir daha izleniyor ki. Suudi Arabistan'da o zaman da şimdi de futbol helal eroin gibiydi. Gençlerin futbola tutkunluğu Ebu Cehil'in pusuna tutkunluğunun belki on katı daha fazla idi. Hala bütün geri kalmış ülkelerde futbol böyle enteresan bir e, çağdaş, çağdaş puttur. Orada da öyleydi. Bir gol saatlerce anlatılır fotoğrafları belgeleri yarım milim içerden miydi dışarıdan mıydı? Halbuki e, birisi geliyor mesela Riyad'daki bir mahkemeye geliyor. Ben evimin balkonundan gördüm hilal ediyor. Nüfus kağıdını ver diyorlar nüfus kağıdını alıyorlar. Giriyorlar bilgisayara sabıkası olan biri mi? Sabıkası olan biri değil. Tamam mahkeme bunu sabıkalı diyor. Yani bir trafik kazasındaki şahitlik gibi algılıyor. Evet fıkıh kitabında da böyle yazıyor. Fıkıh kitabında da böyle yazıyor. Yani e, sabıkası olmayan adil bir müminin şahitliği iledir diyor Hilal. Ama burada e, orada bizim sorduğumuz benim sorduğum soruya e, cevap vermekte zorlandıkları şey şu. Yani Suudi Arabistan. Mesela alimleri görevlendiremez mi? Çıkın inceleyin. Bu bedevi e, hilal görmüş olabilir. İllezyon da yapmış olabilir gözünde. Yani bir şeyi e, gökyüzündeki bir parlaklığı hilal mi zannetmiş olabilir. Çünkü açıkça teknolojiyle savaşılıyor. Tek bildiğin teknoloji çok büyük bir teknolojiyle savaşılıyor. E, bunu Anlatamadık o zaman. Adam şeriata uygun mu değil mi yavrum onu söyle dedi bana. E kağıt üzerinden uygun görü Bitti, bitti bu kadar diyor. Yani Suudi Arabistan'ın devlet olarak e, bu konuyla aslında ilgisi yoktur. Orada kraliyet e, yani istediğiniz kadar oruç tutabilirsiniz. Kıyamete kadar hiç bozmayı istersiniz oruç. Kraliyet için önemli bir şey değil. Önemli olan onlar için kraliyet makamında gözün olmasın senin. Serbest, hep oruç tut. Hep. Evet, Suudi Arabistan yani dedik ya kağıt üzerinde e, gerçekten din devleti gibidir. Kağıt üzerindeyi defalarca söyledim. Yani bilinçli söylüyorum bu cümleyi. Kalplerini Allah bilir. E, şimdi sonuç olarak biz onu da yani Türkiye'deki e, çaresizliği de Müslümanlar açısından tespit ettik. Bunu da tespit ettik. E, burada Geldiğimiz nokta şudur. Suudi Arabistan'da yaşayan bir mümin, Suudi Arabistan'da hilal görüldü, yarın Ramazan-ı Şeriftir dendiğinde oruç tutar. Türkiye'deki mümin de Türkiye'deki şartlarda oruç tutar. Bundan dolayı bir vebal olmayacağını Allah'ın izniyle düşünürüz. Çünkü e, içimiz iyice inanmış olsa ki, Suudi Arabistan bunu kağıt üzerinde, fıkha uygun yaptığı gibi, hassasiyet olarak da fıkha uygun yapıyor diye şöyle bir inanacak olsak var ya, ne kadar mutfeyin olur, e, burada oruç tutmak caiz değildir diyebilirdik. Çünkü e, aynı enlem boylam içerisinde kalan toprak parçalarında, ülkelerin adı önemli değil ki bir yerde hilalin görülmesi ya da bir yerde Ramazan'ın başlama vaktinin gelmiş olması, o bölgedeki bütün Müslümanlar için yeterli bir ölçüdür. Ama ne Suudi Arabistan burada kalbe rahatlık verici bir durumdadır ne de Türkiye'deki uygulama. Burada bir şey daha mülahaza etmek istiyoruz. Şimdi bizzat şahit olduğumuz şeyler de var. Mesela Türkiye'deki yetkililer şahıs yani Türkiye'de en üstten bu işi e, temsil eden şahıslarla da bu meseleler defalarca görüşüldü. Yani ilkemiz, ders kurallarımız gereği şahıs ismi zikretmemeye çalışıyoruz. Şahıs ismi zikretmiyorum. E, özellikle e, Türkiye'de hilal e, görülemez bugün. Böyle bir şey yok dendiğinde Bizatihi Suudi Arabistan'da bulunduğumuz zamanda hilali gördük. Yani 80'li yıllara ait bir hatıra olarak bunu söylüyorum. O senede e, Diyanetin en üst yetkilisine e, bu hilal yanlış değil mi hesabınız cümlesin. evet bu sene yanıldık ama zaruret var biz bunu Türkiye'de ilan edemeyiz. Zaten askeri iktidar var. 12 Eylül ihtilaline ait ihtilal var. Bu yanılgımız ilanı demeyiz caizdir. Böyle tutsun Müslümanlar demiştir. Türkiye'de bu husustaki yetkili. Bu olayın tanığı olan şahıs şu anda hala yaşamaktadır. Yani tartıştığı şahıslar da yaşamaktadır. Bu bizim de içinde bulunduğumuz ekip olarak bunu takip eden temsilci de yaşamaktadır. Ama dediğim gibi isim verirsek bir sorunu çözmek ya da fıkıh olarak ele almaktan çok böyle bir kavga ve bir tartışma zeminine doğru kendimize fırsat kolluyormuşuz gibi olacağından öyle e, olmasını istemiyoruz. Netice olarak e, Türkiye'nin bu hususta yanlış olduğunu e, bizatihi e, gördüğümüz zaman oldu ama bu her sene olmadı. Yani mesela Sözün ettiğimiz bir defa böyle bir karşıma olduk. İki, e, Türkiye'nin ısrarla Suudi Arabistan'da filan gün hilal görüldü deneceği zaman, dendiği zamanlarda e, Diyanet kendini savunmak için hayır. Bütün dünyadaki teknolojik veriler şu anda Riyad'dan, Cidde'den vesaireden. Hilalin yani Ramazan olduğuna dair belge olan Hilalin görülmesinin Mümkün değil mesela Nijerya'nın Filan kasabasından ancak görülebilir Diye belgeli bir şekilde Çıktığı zamanda oldu ve gerçekten Mesela ben Bir sene bu tartışmanın Böyle olduğu bir senede Taif'te göreyim Diye düşündüm ki normalde Yani Taif'teki bir Müslümanın görebileceği düşünülüyordu Hakikaten göremedik ama mahkeme görüldü diye tutanak ilan etti. Kraliyette ona karşılık Ramazandır yarın diye dedi ve hemen harem-i şeriflerde teravih kılındı. Camilerde teravih kılındı. Ertesi gün Ramazanı ı şeriftir diye. Bu noktada ben şahıs olarak yani bu fitnenin merkezinde de merkezi olan Suudi Arabistan'da da buradaki merkezinde de yaşayan bir Müslüman olarak şahsen kalbim hiç mutmain değil. Bir itimatsızlık benim için söz konusu. Ben e, yani kağıt olarak Suudi Arabistan'ın yaptığının doğru olduğunu inanıyorum. Türkiye'nin yaptığısa teknoloji üzerine dayalıdır. Türkiye layık bir devlettir. E, Diyanet İşleri Başkanı çıkıp şeriatımıza göre bunu tespit edeceğiz diyemez zaten. Politik olarak bile şu ana kadar bu cüreti gösterecek durumda değildir. Netice olarak biz e, bu fitnenin üzerine gidebilir miyiz? Yani şöyle diyelim. Üç tane beş tane Müslüman olarak bunun üzerine gidip çabuk bu işi halledip yoksa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne mi gideriz diyeceğiz. Yani kim Müslümanların bu konudaki hassasiyetini takacak kim Müslümanlarla ilgilenecek bu hususta farklı benim bildiğim 4-5 uluslararası toplantı yapıldı orada e, Türkiye bu konudaki bir sürü sahih hadis-i şerifler var yani e, elimizdeki hadis-i şerifler e, böyle nasıl diyeyim yani riyaz Salihin gibi sonradan yazılmış bir kitapta değil Buhari'de, Müslim'de Ebu Davud'da e, Nesai İbni Mace'de e, Tirmizi hariç bütün muhtever sahih hadis kitaplarında e, hilali görünce oruç tutun hilali görünce orucu bırakın diye e, hatta eğer Şaba, Şaban'ın 29. günü hilali göremezseniz hava bulutlu olduğu için 30'a tamamlayın. Diye hadis-i şerif var. Başka bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz ümmiyiz. Yani okuma yazmamız yok. E, eliyle işaret edilerek ay böyledir, ay böyledir diye elini 3 defa kaldırıp yani 30 tane rakam göstermiş. Sonra işte 29 ve 30'dur gibi anlatmış. Bütün bu hadis-i şerifler elimizde. Şimdi e, uluslararası bir işte alimler e, toplantısı yapılıyor mesela. Türkiye oraya gidiyor. Bu hadislerin hiçbir tanesini kabul etmiyor bir de. Yani hadis olarak kabul ediyor ama e teknoloji var şimdi. Namazı takvimle hesaplıyoruz. Bunu da takvimle hesaplayalım diyor. Türkiye zaten orada bir şey söylenirse ben ona imza atayım diye katılmıyor o toplantılara. Araplar ne anlar lan bu işte ya? Araplar ne anlar? E, Arap petrol çıkarır Amerika'ya satar. Biz de Amerika'dan petrol alırız. Böyle bir e, mantıkla gidiyorlar. E, onun, o, bu işi bu hadislere göre e, uygulayacağını söyleyenler de ona layık ülkeden geliyorlar. Onlar zaten hadisi kabul etmiyorlar. Toplantının böyle başladığını ben bizzat katıldığım toplantıda izledim. Yani toplantı mesela Mekke'de e, Rabıta diye bir teşkilat var. O teşkilatın bünyesinde yapıldığı bir zamanda katıldım. Türkiye'de gelen Hoca Efendi'lerle falan da e, görüşmek için gitmiştim. Daha toplantı mesela 11'de başlayacak. 9'da e, karar alınırsa imzalamayacağız diye herkes kabul etmiş. Yani nasıl imzalayacak ya? Bunlar layık diyor. Layık kafayla bakıyorlar bu işe. Bunlar da bu BDV'ler ne anlar rakam, Uzay, te, teleskop ne anlayacak bunlar? Bunlar da teleskop. Biri teleskop bilmez diyor. Biri de e, bu şeriat bilmez adam diyor. Dolayısıyla kararsızlık kararı çıkmak için yapılmış toplantılar oldu bir sürü. O toplantıdan sakın karar çıkmasın diye iman ederek katıldığı için herkes. Mesela döndüğünde o toplantılara katılan bir hoca efendiye şu anda da çok ağır hastadır. Allah afiyet ya da ona. Nasıl ne karar ettiğinizi ya adamların bir şeyden anladığı yok ya diye karşısında Dev e, adamlar Mesela o Suudi Arabistan'da Muhteber adamlar var Bu işin ortasını Bulan e, iyi fakih Denecek kimseler de var Yani e, biz Şeriatımızın hadisi şeriflerde Bahsedilen ölçüsüyle Esas alalım Teknolojiden de yararlanalım Bu hususta bunları söyleyenler de işte Suudi Arabistan e, Nasıl diyelim yani Suudi Arabistan'ı aşamıyorlar bu sefer. Çünkü Suudi Arabistan kağıt üzerinde tamam bu iş diyor. Ee, Suudi Arabistan aşılamayınca da aslında Suudi Arabistan değil de mesela Katar veya Bahreyn gibi ülkelerden birisi Ürdün gibi bir ülke bunu yapsa hiçbir Allah'ın kulu takmaz. Lan ister oruç tutun ister tutmayın zaten. Şimdi Suudi Arabistan Mekke ve Medine olduğu için bu iş yani Harem-i Şerif'te İnsanlar bayram namazı kılarken burada oruç tutuyorsun sen veya harem şerifte insanlar oruçlu burada Allah mübarek etsin tekrar nasip etsin diye bayramlaşıyorsun yani Suudi Arabistan'ın devletliğinden çok onun fıkıh vesaire idrakinden çok e, Mekke'nin orada bulunması müminlerin yüreğinin oraya takılı olmasından dolayı Suudi Arabistan'ı adam yerine koyuyor, koyuyor insanlar müminler Burada yakın vadede bir çözüm olup olmayacağını tahmin edemiyorum ben şahsen. Çünkü Suudi Arabistan, biraz önce de söyledim, devlet olarak bu işle ilgilenmiyor aslında. Suudi Arabistan'da ki devletin protokol gereği üstün tuttuğu, saygın gördüğü bir ulema heyeti var. Bu alimlerin yetişme tarzı da hadisi şerife Saygı göstermeyi ilke olarak öne çıkaran bir tarzdır. Yani özellikle hadis-i şerif iman konumuzdur bizim diyorlar. Peygamber aleyhisselam böyle emretti diyorlar. Bu çok muhteşem bir şey gerçekten ya. Yani. Böyle düşünmeleri muhteşem bir şey. E bu e, imanımızla ilgili şeyde bu böyle olacak deyince Suudi Arabistan'da işte filan alimle cedelleşti, Onu görevden aldı dedirtmiyor kendisine. Onlar da e, Türkiye gibi ülkeler ciddi baksalar bu işe veyahut da mesela Mısır e, Ezher uleması ağırlığını koyacak olsalar e, onlar biraz daha kendilerine çeki düzen verebilirler ama Türkiye'den gelenler bir defa siz Bedevizsiniz ha biz bu işi biliyoruz çabuk bize uyun diyecek bir mantıkla onlara yaklaştığı için Ulan bu layıkları bize fitne sokacak. Ne havuzi billahi dinimizi koruyalım. Diye bakıyorlar. Çok müthiş bir fitne. Ben böyle e, sanaryolar uydurulur yani ya, işte İşte filancayı öldüreceklerdi de filancayı iktidara gelecekti. Böyle toplum mühendisliği diyor. Öyle bir şey olarak. Yani e, bize ve onlara takvim pazarlayan güçlerin bir planı olmuş olabilir. Gökyüzündeki ayı kaldırıp bir saat öbür tarafa alıp koyamazlar ama bize verdikleri takvim işte Türkiye'de uygulattıkları takvimde böyle bir fitnenin kuluçkası bulunuyor olabilir ama her halükarda yılda bir defa iman oluşturan iman değerindeki bir ibadeti bir ay yapacak Müslümanların bununla ilgili bir enstitü bir araştırma uluslararası bir e, faaliyet gösterememiş olmalarının e, bir ayıp olduğunu kabul ediyoruz ama henüz Mescid-i Aksa'sını kurtaramamış Müslümanlar Ramazan'ını nasıl kurtaracak? Ortada Mescid-i Aksa'yı kurtaramamışlığımız var bizim. E, i̇nşallah e, gelecek zamanlarda allah Teala e, bu fitneniden de kurtulmayı e, hepimize müyesser kılar. Ama özellikle vurguluyorum yeteri kadar sıkıntısı, derdi var Müslümanların. Bir de Ramazan-ı Şerif'te öyle mübarek bir günde hiçbir derdimiz yokmuş gibi kalkıp da işte şu zaman oruç tutan filanca sapık adamdır. Bu Ramazan'da yemek yedi vesaire gibi bir fitneye alet olmamak gerekir diye düşünürüz. Burada bir e, hususa daha işaret edelim e, bilhassa e, Türkiye'deki bu fitne etrafındaki konulardan biri olarak şimdi şöyle bir durumla da karşılaştık son yıllarda çokça e, ilgilenilir olmadı bu konuyla ama hala ilgileniliyor şimdi laik bir düzen şeriatı yok sayıyor hatta düşman sayan bir düzen Şimdi bu düzende e, Müslümanlar düzene küsler aslında ve öyle olmaları da imanları gereğidir. Şimdi doğru da olmuş olcasa veya doğruluk ihtimali de olsa değil mi ki la bu bu düzenin diyanetinin takviminde yazıyor. Var mı başka türlüsü ya? İşte Endonezya'nın bir köyündeki Müslümanlar e, yarın başlayacak. Ben oraya uydum. Niye uyuyorsun? Aslında teherril hak dediğimiz. Yani en hak olanı, doğru olanı yakalayıp onun peşinden gitme değil. Burada bir kini var, muhalefeti var. O muhalefetini tatmin etmek için yapıyor. İbadetlerde bu bir aşırılıktır. Yani titiz olmak başka şey, ibadet üzerinden kinini, intikamını boşaltmak başka bir şey. Bu laik düzeni rahatsız etmiyor ki çok da mutlu oluyor. Yeter ki senin orucun ifsad olsun. Yeter ki sen Ramazan'da bile ittifak edememiş ol Müslümanlar olarak. Bu haramdır, cinayettir demiyorum ama böyle bir savaş taktiği olmaz diyor. Buna savaş taktiği diyemem. Bu bir. İkinci husus, birbirimizi bu hususta ayıplamamız da caiz değildir diye düşünüyorum. Kimse kimsenin kalbindeki kararını muhakeme edemez. Sen bunu ifsat çıkarmak için yapıyorsun. Uysana biz, bizimle beraber iftara e, gelsene dememeli. Herkes Allah rızası için yapıyor ve asıl hesabı soracak olan allah Teala'dır. Yani mesela evde kadın e, Suudi Arabistan'daki veya Mısır'daki veya filan yerdeki hilal görüldü e, bilgisine uyup oruç tutmak istiyordur. Hayır bu takvim astronomi hesabı kesindir. İşte onu yaparsan şöyle derim böyle derim bir Ramazan'ı kavgalı geçirecek kadar bu konuyu iç sorun haline getirmek de abestir. Bu da caiz bir hareket değil. Bunu da yapmamak lazım. Yani birbirimize bu kadar müsamahamız olmalıdır. Elbette mesela e, şehir içinde bile kimsenin kimseyi bulamayacağı kadar karma karışık bir Sudan'da hilal görüldü de Sudan hilali gördüğünü ilan etti. İstanbul'daki bir Müslüman için gerçekten e, tatmin edici bir bilgi değildir bu yani Sudan içten kendini yiyen e, toprağının yarısı alındı götürüldü Hristiyanlara verildi anlayamadılar bunu yani resmen Sudan'ın yarısını Güney Sudan diye bölüp verdiler Birleşmiş Milletler'in kararı çıkınca anlatlar gitti buranın yarısı diye yani sen hilal nereye güneş de diyebilir bir Müslüman yani böyledir böyle olsun demiyorum ama bir Müslüman mutfain değilim buradan diyebilir. Birbirimizle sürtüşme konusu olarak Ramazan'ın başlangıcını kullanmamız e, hakkaniyete uygun, makul bir şey değildir. Evde e, arkadaşlar arasında e, nafile oruç tutarken sen bu pazartesi niye tutuyorsun diye birbirimize karışmadığımız gibi yani bir gün önce veya bir gün sonra tutmuş olması değil mi ki bu ben şeriata dair bir fıkıh kaidesini tatbik için böyle yapıyorum. Demiyor mu bu? Bitti, mesele bitti. İnşallah, inşallah. Türkiye'deki Müslümanlar da, Suudi Arabistan'daki Müslümanlar da, zaten Suudi Arabistan'da bir sorun yok dedik, kağıt üzerinde çok doğru bir şey yapıyorlar. Oradaki Müslümanlar da bu hususta bir vebale girmezler inşallah. Amma, amma. Bilhassa Türkiye'de işte laiklik şartlarından dolayı ve makamımız tehlikeye girmesin diye buna gelinceye kadar biz neler neler halletmemiz lazım gibi uçuk ve bedava bir savunmayla bu hususu e, yüzeysel tutan ve Müslümanların bu konudaki hassasiyetlerini önemsemeyen anlayışın sahipleri elbette mesuldurlar Allah katında. Bunu hiç e, savunulacak tarafları yoktur. E, ama denebilir ki biz bunun alttan alttan yatırımını yapıyoruz. E, Allah'ın izniyle günü gelince bu sorunu da halledeceğiz diye uğraşıyorlarsak inşallah öyledir. Onlar için de hayır dua ederiz. Yani ilahiyat fakültelerinde yüzlerce master doktora tezleri yapılıyor. Şimdi bu kadar master e, doktora tezi yapılan e, bir yerde. işte Muhittin İbni Arabi'nin şiirindeki filan hikmet. E, ondan sonra Bağdat'ta yaşayan filan fakir. İşte Süleymaniye'de bulduğum bir kağıdın kenarındaki notlar diye doktora tezleri çıkıyor. Eften büften 100 sene Müslümanlara lazım olmayacak bir şey. E, i̇lim adamları madem ki e, oralar İslam namına kurulu merkezlerdir oradaki Müslümanların temsilcileri üç tane beş tane talebelerini işte teknolojik e, imkanların da kullanılacağı e, imkanlarla donatarak e, görevlendirsinler. Bu hususta Müslümanların önü açılsın, ufku açılsın. E, bu sorun olmaktan da çıksın. Her halükarda Ramazanımız bu sorun gibi bin tane daha sorunu örtecek büyük bir rahmet ayıdır. Geldi mi Ramazan-ı Şerif o bir gün önce bir gün sonra filanca sabah filanca öğlen başlamış hiç önemli değil. Ramazan rahmet ayıdır. Bunlar ilim adamları için önemli fıkıh meseleleridir. İnşallah bir gün bunların da çözüldüğünü Allah'ın izniyle göreceğiz. Böyle dua ediyoruz. Ümmeti Muhammed çok büyük badireler atlattı. Ramazanla e, hacla e, bir asıra yakın zamandır savaşılıyor. Bu kadar büyük savaşın içerisinde bu kadar ufak tefek yaralanmalar olur diye kendimize avutuyoruz. Teselli buluyoruz. İnşallah Ramazan'ımıza kamilen kavuşuruz. Nadiren de onu da söyleyelim. Nadiren e, Ramazan-ı Şerif Suudi Arabistan'la aynı rastladığı da oluyor. Onu da rastlıyoruz. Bakıyoruz Suudi Arabistan. Türkiye aynı rastlıyor. Ee, i̇nsan sevinesi de gelmiyor. Şahsen ben o gün yine sevinemiyorum. Bakarsın yarın biz yanlış yapmıştık diye özür dileyebilir. Yeniden bir günlük bir fark çıkarabilir. Yani sütten ağzımız yandı ya şimdi. Bir türlü yoğurttan da rahat üflemeden yiyemiyor da olabiliriz. Ee, mühim olan orucun fıkhına riayet etmektir. Benim şahsi kanaatim Ramazan'ın bir gün önce bir gün sonra farklı yerlerde başlamasından daha önemlisi şimdi Ramazan-ı Şerife kaç ay var? Eğlence firmalarının organize şirketlerinin o günlerdeki programlarının şimdiden dolu olması. Beni Ramazan'a 5 gün sonra başlamaktan çok daha fazla muzdarip hale getirmektedir bu. Ramazan'ın eğlence haline getirilmesinin yüzde bir bile tutulur bir tarafı yoktur. Ama bu biraz önce anlattığım gibi bir fıkı farklılığına dayanıyor. Ee, gerçekten e, Türkiye'nin de Suudi Arabistan'ın da yaptığının fıkhen, aklen tutulur bir tarafı var. Ne diyoruz? Bundan dolayı birbirimizi kınayacak bir durum yoktur diyoruz ama şimdiden şarkıcılar, türkücüler Ramazan'a ait programlarını Ramazan gecelerinde doldurmuş olmaları Allah'ın bizi helak edeceği büyük bir sıkıntıdır. Ramazan'a 10 gün geç başlamaktan çok daha büyük bir afet bu. Ramazan'ın orjinalliğinin gitmiş olması, bir panayır ayına, eğlence ayına, iftar ayına dönüşmüş olması bir gün önce, bir gün sonra başlamasıyla ölçülemeyecek kadar büyük bir afettir. Yani diyebilirim ki, benim şahsi tespitlerim bu, diyebilirim ki biz hilal şu gün mü görüldü, bugün mü görüldü derken Müslümanlar Ramazan'ı eğlence ayına çevirme, gezi ayına çevirme hastalığına yakalandılar. Biz yani e, evdeki e, pirinçle Hesap yapacağız derken bulgur da gitti, pirinç de gitti, her şey gitti elimizden. Maalesef böyle bir sıkıntıdan da söz edebiliriz.